Sizi Tebrik Etmek istiyorum. Harikayız Arkadaştınız Değil mi? Hala Öyleyiz Zor Günler Geçiriyoruz İnsanlar Batının Çekiciliğine Kapılıyor Ve Arkadaşlarını Ailelerini Geride Bırakıyor Her Neyse Size arkadaşça Bir Uyarıda Bulunur Cam bir şey Yapma Başarılığınıza Büyük Hayranlık Duyuyorum Kariyerinizin İleriki açmalarını Da Takip Etsin Umut Ederim Ki Sizi Kaybetmeyiz